Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'in şecaat ve cesareti. Bu bölümde sözümüz, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem'in ruhunu kaplayan kahramanlık duygusunun tasvirine intikal ediyor. O eşsiz şecati. Onun karşılaştığı tehlikeleri ve bunları gözlemek için gerekli olan şecaatin vüsatını tam manasıyla anlatabilmek maksadıyla... Dine davetin başladığı zaman, Arap cemiyetinin durumunu ve Arapların bu davetten nasıl nefret ettiklerini tasvir etmek uygundur. Bunun yanında, onun muharip olarak kahramanlığını, içtimai, siyasi ve dini bir önder olarak cesaretinin meydana koyan bazı örnekleri de aktaracağız. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kavmine öyle bir davetle geldi ki onu kabul etmek baştan sona bütün hayat düzenlerinin değişmesi demekti. Bu davet sadece dinlerine değil, siyasi, içtimai, iktisadi ve ailevi hayatlarının bütün safhalarına şamil ve yaygındı. Atalarından intikal eden ve Memleketçe baş edikleri esasları bir anda inkar, kolay ve alışılmış bir şey değildi. Şu halde bu daveti reddetmeleri, liderini çıktığı safa tekrar dönmesi, taptıklarına tapması için zorlayıp yıpratmaları kaçınılmaz bir sonuçtu. Mekke, Arap kervanlarının konağı ve hidayetin çıkış noktasıydı. İnsanlar hoşu içinde oraya hacca giderlerdi. Orada Kabe'nin hizmetini gören, Allah evini himaye eden Kureyş kavmi vardı. Bu mümtaz durum onlara mal ve canlarından emin olarak yazın Şam'a, kışın Yemen'e ticaret seferi imkanını vermiş, bu yüzden izzet ve şeref bulmuşlardı. Güvenlik, İzzet ve servet içinde bulunan Kureyş'in dinini değiştirmek ve mevcut nizamını altüst etmek isteyen kimseye düşman olacağı şüphesizdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de önce tevhide davet ediyor, devamla ölümden sonra dirilmeden bahsediyordu. Halbuki Kureyş, kendi tanrılarından başka bir tanrı istemiyor, ölümden sonra dirilmek ve hesaba çekilmekte ise, akıl ve gönüllerini okşayan bir taraf bulamıyorlardı. Putlara tapma, tevhid inancını kabulden yüzlerce yıl geçtikten sonra bize garip ve nahoş gelirse de onun devrinde durum aynı değildi. Bilakis Yahudilik ve Hristiyanlık putperest olmadıkları için Arapların alay ve öfkelerine hedef oluyor, Putperestlikse cemiyetin ruhunda yerleşmiş bulunuyordu. Aklın kabul etmediği bu putperestlik halinden daha garibi, onun beşer tabiatına uygun oluşudur. Nitekim Hz. Musa'nın gaybubetinde İsrailoğulları çabucak ona dönmüş, onların tapacak ilahları olduğu gibi bize de tapacak ilah yap demişlerdi. Eski da binlerce yıl çeşitli putlara, yıldızlara ve hayvanlara tapınmışlardı. Şu halde nesilden nesile atalarının tapındıklarından ayrılmanın Kureyş'e zor gelmesini garip karşılamamalıyız. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece tevhide davet etse ve cemiyetin yanlış düşüncelerini ortaya koymakla yetinseydi, bu bile onların direnmeleri için kafiydi. Halbuki o, ahirete, imana da davet ediyordu. Onlarsa bu daveti yadırgıyor, kabulünü imkansız görüyor... Ve şöyle diyorlardı, ''Biz öldükten sonra, toprak ve kemik olduktan sonra tekrar mı dirileceğiz?'' Böylece bu fikri alaya alıyor, sahibinin akılsızlığına delil sayıyorlardı. Halepoğlu Übey, elinde çürümüş bir kemikle bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, ''Muhammed, buna Allah'ın yeniden hayat vereceğini sen mi söylüyorsun?'' diyerek parmakları arasında onu ezmiş tozunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme doğru üflemişti. Kur'an-ı Kerim ise bunu şöyle reddetmişti. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal iradına kalkışıyor ve çürümüş kemikleri kim diriltebilir diyor. De ki ona ilk önce kim varlık verdiyse elbet onu o diriltir cevabını alıyordu. Tevhid ve ahirete imana davet, Kureyş'in din tefekkürünü kökünden sarsmış, düşmanlığa ve bazı hadiselere de işte bu sebep olmuştu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmi tarafından yadırganan bu davetiyle de yetinmemiş, üstelik onları içki, kumar, zina ve tefecilikten de men etmişti. Halbuki Kureyş, zenginlik, servet, Övünç ve kazanç kaynakları olan bu dört şeyden ayrılamazlardı. Kureyş'in faizciliği bütün kabileler üzerine yayılmıştı. Hazreti Peygamber onları hayatın tadı, tükenmez servetlerin kaynağı saydıkları bir müesseseden men ediyordu. Buna nasıl sabredebilirlerdi? Peygamber tevhid ve ahirete imana davet ve toplumun hoşlandığı şeyleri yasak etmekle de yetinmedi. Onları çok garip ve nahoş karşıladıkları bir hususa daha davet etti. Ömürlerini aile şerefi ve ecdatla övünmekle geçiren bir kavmi, eşitlik hakkını kabule çağırdı. Kölelerle efendiler arasında tam eşitlik fikriyle çıkış ve insanları tarak dişi gibi müsavi kılış ne demekti? Bu Kureyş'in asla tahammül edemeyeceği çok ağır bir çıkıştı. O kureyşki diğer kabile halkıyla müsavi olmamak için ecdattan kalan dinini tahrif etmiş, Hz. İbrahim'den kalma hac vazifelerinden biri olduğunu bildiği halde halkla Arafat'ta vakfeyi ve onlarla beraber inmeyi onuruna yedirememişti. O Kureyşki aynı sebeple Arapları bedevi elbiseleriyle tavaftan men etmiş, onları çıplak olarak Kabe-i Tabaf'a mecbur eylemişti. O Kureyş, kendi kendine tanıdığı türlü imtiyazları bulunan bu kabile, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mutlak eşitliğe davetine ve kendi yakınlarına hitaben başkaları amelleriyle bana gelirken, siz ecdadınızla övünerek gelmeyin deyişine nasıl razı olurdu? Garibi şu ki, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, risalet gelmeden önce, bizzat imtiyazlı sınıflar olduğu halde, bütün bu imtiyazları terk etmiş, kendisini diğer insanlarla eşit saymıştı. Kureyş, eşitlik çağrısına sabredememiş, Resul-i Cem sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde insaf ve rahmet bulan acizlere işkencelerini artırdıkça artırmışlardı. Fakat Efendimiz, onların putlarını devirmek, korkunç bir dirilişi ve hesaba çekilmeyi haber vermek, saltanat ve mevkilerini altüst etmek, şehevi arzularını gayrimeşru tatminden ve tefecilikten men etmek, kendilerini köleler ve acizelerle, insan hakları bakımından eşit saymakla da yetinmemişti. Bir de köleler, yoksullar yolda kalmışlar için, onların mallarından hak talep ediyordu. Onların mallarında yoksullar ve mahrumların hakkı vardır. Bu vergi zekat halinde onlardan cebren alınacaktır. Dini bir vecibe olarak verecekleri bu vergi onlara ne kadar ağır gelmişti. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halinden sonra ilk isyan ve irtidat hareketi bunun üzerine oluşmuştu. Buraya kadar anlatılanlar resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hiç benimsemedikleri bir Allah inancına, siyasi ve içtimai nizama çağırdığı cemiyetin durumunun özetidir. Bu hususu Kur'an-ı Kerim eşsiz bir icazla şöyle tasvir ediyor. Doğrusun ama sana uyarsak çarpılırız. Yerimizden yurdumuzdan oluruz diyorlardı. Bütün bunlar düşünülürse böyle bir mücadele için gereken şecaat ve sabrın büyüklüğü kavranacaktır. Şecaat ve sabır bunlar beşer hayatının dilekleridir. Onu yeryüzünde dağların arzı tuttuğu gibi tutarlar. Kahramanlar ve şehitler hayat tarihinde hakkı ve doğru yolu gösteren ışıklar gibi şecaat örnekleri vermişlerdir. Hayat boyunca büyük imtihanlar geçiren kahramanlar kahramanı sallallahu aleyhi ve sellemin şecaati bir an gevşememiş, çocukluğundan itibaren ayrılmaz vasfı olarak onun içinde parıldamıştır. Daha çocukken, latla uza hakkı için diyerek kendisinden bir şey istendiğinde şöyle cevap verirdi. ''Onlar adına benden bir şey istemeyin, vallahi onları sevmediğim kadar hiçbir şeyi sevmez değilim.'' derdi. Örtüsüne bürünmüş ve utangaç olduğu halde, kavminin kutlarına bu cümlelerle sataşan çocuk hiçbir şeyden korkmuyordu. 17 yaşında iki amcasıyla beraber bir Yemen seferine çıkmıştı. Bir vadide azıp kaçmış, vahşileşmiş bir deve gördüler. Genç Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem derhal önüne geçmiş ve onu yularından yakalamıştı. Ficar muharebesine yirmisine varmamışken amcalarına ok taşımak suretiyle iştirak etmişti. Suyla dolu bir vadi karşılarına çıkmıştı. Kafile özür diliyorum, tekrar ediyorum kafile korktu ve durakladı. O hemen ilerledi ve beni takip ediniz dedi. Bunlar daha çocukken gösterdiği cesaret örnekleridir. Fakat asıl cihan kahramanlarının büyüklüğü karşısında eğilecekleri örnekler, risaletten ve davetine açığa vurarak, Cenab-ı Hakk'ın emrolunduğunu gürleyerek söyle, müşriklere karşı dur emrini aldıktan sonra verdiği örneklerdir. Hz. Ali der ki, Harp kızıştığı, Gözler yuvasından fırlatı zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sığınır, Onunla korunurduk. Hiç kimse düşmana ondan daha yakın olmazdı. İşte size, Bence harp kahramanları için en büyük iki örnek. Medine halkı bir gece, korkunç bir ses duymuştuk. O cihete hareket etmek üzereydiler ki çıplak bir at üzerinde yalın kılıç korkmayın bir şey yok haberini getiren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle karşılaştılar. Huneyn muharebesinde halk kaçan kaçana. O bineği üzerinde dağ gibi yerinde şöyle haykırıyor. Ben peygamberim. Yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. O günde ondan çok sebat eden, düşmana yakın olan görülmemişti. Uzun bir hayat tarihinden bu iki örnek şunu anlatıyor. Birincisinde, halk kımıldamadan o tehlike üzerine koşuyor. ikincisinde herkes kaçarken o dağ gibi yerinde duruyor. Harbi bilenler takdir ederler ki, şecat bu iki durumla ölçülür. Tehlikeye koşmak, ve gerektiğinde ölüm çemberinde sebat etmek sabrı en güç tahammülü en zor olan iki durum milli kahramanları kahraman yapan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de kemalinde muttasıp olduğu bu yüksek örnekler dahi onu diğerlerinden ayıran ve eşsiz kılan örnekler dendir ona mahsus olanları Şöylece sıralamaya devam edebiliriz. Beklenmedik ve istenmedik bir davetle ortaya çıktığında, bütün alay ve işkenceleri göz gerdiğinde, Kureyş'in kendine ve onu korudukları için amcalarına karşı ilan ettiği ve üç yıl bütün şiddetiyle devam eden boykota karşı, evinde namazına ve açıktan Kitabullah'ı okumaya devamla fiilen cevap verdiğinde, dostlarını, işkence ve ölüm korkusundan Habeşistan'a gönderip, Mekke'de bunlara tek başına sabrettiğinde, yardıma kendilerini vakfetmiş olan amcası Ebu Talip ile, eşi Hatice validemizi peşi peşine kaybetip, bu hadise kasırgalarını bir dağ yamacı gibi karşıladığında, ve nihayet bütün kabileler vazifesinden dolayı kendini ağır hakaretlerle karşıladığı, bütün yardımcıları Yesrib'e göçüp, Yalnız başına Mekke'de kaldığında bile her gün Kabe'ye gelip ibadet ve kıraatine aynen devam ettiği zamanlarda gösterdiği şecaatlerdir ki, onu eşsiz kılmıştır. Bunlar öyle şecaat tablolarıdır ki, asırlar boyu hangi milletin, hangi dinin ve cinsin kahramanlarına sunulsa, siyahı, beyazı, putperesti, muvahhidi, onların büyüklüğünü doya doya seyredecek, ve sahibini kahramanlık ölçüsü olarak kabul edecektir. Alay karşısında zayıflamayan, tehdide aldırmayan, vade pabuç bırakmayan, Muhammedi fıtratı yoğuran, ve onun sarsılmaz dayanağı olan eşsiz şecaat. Dikkat edilmelidir ki, ona karşı düşmanları azmi kıran, kahramanları mahveden, işkence bir daha şiddetli olan alay ve eğlenme silahıyla çıkmışlardı. Bir defasında safa tepesine çıkmış, Kureyş'e hitap ediyordu. Gelip dinlediler. İlahi muhasebeden bahsettiğini anlayıcı da bırakıp savuştular. Ebu Leheb, yazıklar olsun sana, bunun için mi bizi çağırdın demekten kendini alamadı. Kendi aralarında Kur'an'ı dinlemeyin, ona laf katın, belki galebe çalarsınız diyerek sözleştiler. Onlar, alay ve istihsanın davete karşı işkenceden daha müessir bir silah olduğunu biliyorlardı, buna sarıldılar. Kur'an-ı Kerim, onları korkutmak için zakkum ağacından bahsettiğinde, bunu ele alıp taşkınlıklar gösterdiler. Birisi eğlenerek, ey Kureyş! Muhammed'in sizi korkuttuğu zakkum ağacı nedir biliyor musunuz? Yesrib'in kaymaklı hurmasıdır. Keşke elimize geçse de bizi kımlansak demişti. Kur'an-ı Kerim cehenneme ve ona memur olan 19 zebaniye işaret ettiği zaman, Ebu Cehil, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi alaya alarak, ''Ey Kureyş, Muhammed size cehennemde azap edecek ve sizi orada tutacak.'' Allah askerlerinin 19 tane olduğunu söylüyor. Halbuki siz daha çoksunuz. Yüz taneniz birinin hakkından gelemez mi diyordu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem halka vaaz etmek için bir yere oturunca arkasına da hemen Haris oğlu Nadir otururdu. Bu adam Hire'ye gitmiş. Orada Cem düzmeleri Rüstem ve Diyar'a ait. Masallar öğrenmişti. Derdi ki, ey Kureyş, bana bakın, ben size Muhammed'inkinden daha güzel şeyleri anlatacak, Allah'ın indirdikleri gibi ben de indireceğim der ve İsvendiyar ve diğer acem, kral ve komutanlarına ait masallar anlatırdı. Efendimizin asabından ve kimsesizlerden Eretoğlu Habab, Mekke şafından Vailoğlu Asa yaptığı bir kılıcın bedelini istemeye gitmişti. Habab kılıç yapardı. As ona şöyle cevap verdi. Habab reisiniz Muhammed size cennette oradakilerin her istediği var demiyor mu? Evet cevabını alınca öylese bana kıyamet gününe kadar müehlet ver. Cennete girince sana borcumu vereyim. Çünkü ne sen ne de dostların Allah indinde benden daha kıymetli ve bol nasipli değildir diyerek alay etmişti. Mekke reisi Muğire oğlu Velid, Taif reisi ise Sakifeli Mesud oğlu Ebu Urve idi. Bunlara işaretle ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi küçümseyerek müşrikler şöyle diyorlardı. Bu Kur'an şu iki kabileden bir ulu kişiye inseydi ya, bu eğlenmeler ve alaylar, Sadece onların gafletini, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin de sabır ve metanetini artırıyordu. Bu minval üzere yıllar geçiyor, ruhi şecati resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme karşı olan güveni pekiştiriyor, düşmanlarının kalbine, onun korku ve heybetini yerleştiriyordu. Alay ve istihza silahları da, onun çelikten set gibi şahsiyetine çarpıp kırılınca müşrikler aralarında onu öldürmeyi kararlaştırdılar. Bir gece gizlice hicret niyetiyle çıkıp mağaraya sığındıklarında arkadaşı Ebu Bekir'e ''Korkma, Allah bizimledir.'' buyurdular. Artık tıpkı şecaatin aynalaştırdığı ruh gibi parıldayan silahların çarpışma devri başladı. Bu devir Efendimizin nasıl sabredip rıza gösterdiğini ne şekilde ve niçin gazap edip heyecana geldiğini gösteriyordu. Bu devir kahramanlık tarihinin sayfalar arasında ebediyen yaşıyor, onun parlak bir sayfası yukarıda anlatılanlardı. Orada resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi bu sahada ve en büyük örnek olarak arz eden şecaat ve sabır işaretleri vardır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tevazu ve hoşgörüsü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kolay ve basit davranışın kâmil bir insanda temessülüydü. Benliğine yerleşmiş olan bu vasıf, çevresinde toplanan parlak riyaset ve ululuk arızalarını ve bunlara bağlı bulunması gereken gösterişi, süsü, söz ve fiil halinde yapmacık davranışları yok ediyordu. Efendimiz hak namına insanların kendisine seviyece en uzak ve en yakın olanlarıyla dostlarıyla, düşmanlarıyla, aile efradıyla yabancı devlet sefirleriyle tekellüf ve gösterişten uzak olarak görüşür ve konuşurdu. Her işi tabi ve normal olur, bir fotoğrafın sahibine delaleti gibi onun güzel huylarına delil teşkil ederdi. Şimdi ülkesi Müslümanlar tarafından fethedilince Bizans'a kaçan, sonra da Şam'dan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelen ve Medine'de muhteşem bir melikle karşılaşacağını zanneden Meşhur Hatimi tayinin oğlu Adi'nin başından geçeni kendisinden dinleyelim. Medine Mescidinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdiğimde selam verdim. Bu zat kimdir diye sordular. Ben Hatim oğlu Adi dedim. Ayağa kalkıp beni evlerine götürdüler. Vallahi bunu doğrudan doğruya ve şuurlu olarak bana yapıyorlardı. Yolda yaşlı ve zayıf bir kadın onu karşıladı, durdurdu. Sözü bitinceye kadar uzun zaman kadını bekledi. Ben de kendi kendime, vallahi bu melik değil dedim. Sonra beni evine getirdi. İçi lif dolu deriden bir yastık alarak bana uzattı ve buyur buna otur dedi. Ben hayır siz oturun dedim, o hayır siz diye tekrar etti. Oturdum kendileri de kuru yere oturdular. Ben yine kendi kendime valla bu bir melikin yapacağı iş değil dedim. Sonra kendisi söze başladı ve şöyle konuştu. "E Hatimoğlu Adi sen rekusi mezbindensin değil mi? diye sordu. Evet diye cevap alınca sen kavminden ganimetin dörtte birini alıyor muydun diye ilave etti. ''Evet, alıyordum.'' deyince de, ''İşte bu senin dinine göre sana haramdı.'' diye cevap verdi. Ben de ''Evet, hakikaten öyleydi.'' dedim. Bu sözünden anlatım ki o, vazifeyle gönderilmiş bir peygamberdi. Herkesin meçhulü olanı biliyordu. Sonra Resulullah şöyle devam etti. ''Ey Adi, belki seni bu dine girmekten alıkoyan saliklerini ihtiyaç içinde görmendir. Vallahi onların serveti yakında öyle artacak ki alan bulunmayacak dedim. Belki de onların düşmanlarının çokluğunu görmen sana engel oluyor. Vallahi çok geçmeden bir kadının ta Kadisiye'den deve üzerinde korkmadan Kabe'yi ziyaret için yola çıktığını duyacaksın. Belki de saltanat ve hakimiyeti başkalarında görmen seni men ediyor. Allah'a yemin olsun, yakında Babil'in beyaz köşklerinin Müslümanlar tarafından fethedildiğini işiteceksin, dedi. Hadi diyor ki, bunları duyunca İslam'ı kabul ettim. Hadi, Kadisiye ve Babil saraylarının Araplar tarafından fethedildiğini görecek kadar yaşamış ve bunları görmüştü. Bu, bütün açıklığıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karakteridir. Ailesinin bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu tarafından esir alınmış, kendisi de mağlup vaziyette ona gelen adiyi mindere oturtuyor, kendisi kuru yere oturuyor. Onunla merasimsiz ve külfetsiz, geçmiş ve geleceğe ait konuşuyordu. Efendimiz'in oğlu İbrahim vefat etmiş, aynı günde güneş tutulmuştu. Halk, güneş İbrahim öldü diye tutuldu demişti. Efendimiz mescitte ayağa kalkarak şöyle konuştu. Güneş ve ay Allah'ın kudret alametlerinden ikisidir. Hiçbir kimsenin ölüm veya doğumu için tutulmazlar. Siz onları tutulmuş görünce Allah'a dua edin, namaz kılın ve fukaraya sadaka verin dedi. Ancak o kamil şahsiyettir ki, hakkı hak olduğu için siviyor, bir tesadüf veya yanlış vehimden istifade etmekten, tevazu içinde uzak veya yüksek kalıyor, hatta avamı dehşet ve hayrete düşürecek bile olsa, sapık ve yanlış bir düşünüş karşısında süküt etmiyor, gerçeği açıklıyor. İşte size Abdullah oğlu Çafir radıyallahu anh'ın başından geçen bir olayın kendi ağzından hikayesi. Medine'de bir Yahudi vardı. Karşılığında kesim zamanı hurma almak üzere bana para verildi. Bir yıl hurma iyi olmadı. Kesim zamanı Yahudi bana geldi fakat verecek bir şey bulamadım. Gelecek yıla tehir etmesini rica ediyordum, kabul etmiyordu. Peygamber Efendimiz'e haber verilmiş, o da ashabına, Haydi, Cabirişin için Yahudi'den mühlet isteyelim demiş. Hep beraber Hurma Bahçem'e geldiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi'ye söylüyor, Fakat Yahudi, Ya Ebel kasın, mühlet vermem diyordu. Efendimiz kalkıp hurmalığı gezdiler. Tekrar gelip Yahudi ile konuştular ve o yine kabul etmedi. Kalktım biraz yaş hurma getirip Efendimizin önlerine koydum yediler. Sonra şardan nerede diye sordular. Yerini söyledim oraya bir şey ser dediler. Serdim gidip biraz uyudular sonra uyandılar bir avuç daha hurma getirdim yediler. Tekrar Yahudi ile konuştular, o yine reddetti. Sonra bana, ''Cabir, hurmayı topla ve borcunu öde.'' buyurdular. Cabir der ki, ''Allah hurmaya bereket verdi, borcumu ödedim ve arttı da.'' Bu olay, bize onun hareketlerindeki tabilik, basitlik ve tevazu tasvir ediyor.'' Cabir'le Yahudi arasındaki gayreti, yemesi, uyuması, yumuşak davranması, Yahudi'den ümidi kestikten sonra dostuna borcunu ödemesini emretmekten başka bir şey yapmaması hep bu güzel huyların parıltısındandır. Sağdoğlu Kays anlatıyor. Biz evimizdeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi ziyarete geldi. Allah'ın selam ve rahmeti üzerine olsun diye selam verdi. Bir eve girmek için izin selam vererek istenirdi. Babam gizlice selamını aldı. Ona Resulullah'ın girmesi için izin vermiyor musunuz dedim. Dur ki üzerimize çokça selam versin dedi. Efendimiz bir selam daha verdi ve döndü. Babam hemen arkasından yetişti ve Ya Resulullah! ''Ben selamınızı duyuyor ve gizli sesle mukabele ediyordum ki bizim üzerimize çok selam veresiniz. Buyurun dönelim.'' dedi. Beraber dönüp geldiler. Saat yıkanmalarını teklif etti, yıkandılar. Zaferanla boyanmış bir çek verdi, kurundular. Sonra ellerini kaldırıp şöyle dua ettiler. ''Ya Rabbi.'' Sa'd ailesine geniş rahmetinle muamele buyur. Efendimiz gitmek isteyince Sa'd bir merkep getirdi ve bana Kays Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber git dedi. Ben gitmeye karar verince Efendimiz aleyhissalatu vesselam benimle beraber sen de bin dediler. Ben beraber binmek istemeyince ya bin veya dön diye ilave ettiler. Dönmek medhuriyetinde kaldım. Bu vaka, İnsanlığın Efendisi, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın Medine eşrafından birine yaptıkları ziyarettir. İhtifatsiz ve merasimsiz yürüyerek gitmekte ve merkefle dönmekte, yol arkadaşını da terkisine almak istemektedir tertemiz heciyedir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ ve davetinin kabulünde büyük rol oynamıştır. Zaten ona itaat ibadettir. Eğer bazı kimseler riyaset ve otoritenin icabı olan gösteriş ve merasim iyi bir idare, devamlı bir itaat temini için lazımdır diyorlarsa Sad'ın ve bütün asabın alçak gönüllü gönüller sultanına Muhabbet ve itaatlerinin İslam tarihinde darb meseli haline geldiğini unutmamaları gerekir. es terkisine davet etmesi de nadir hareketlerinden değildir. Bu onun adetidir. Merkebinin katırının ve devesinin arkasına adam alır, yol arkadaşlarını sırayla bindirirdi. İbni Abbas der ki, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye geldiğinde Abdülmuttalip soyuna mensup küçük çocuklar onu karşıladılar. Onlardan birini önüne diğerini de arkasına aldı. Yine Muaz anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeydim. Afir isimli bir merkep üzerindeydik. Yayı olarak bir adam geldi merkebini takdim ederek buyur bin dedi. Resulullah da ''Sen hayvanının sırtına daha müstehaksın. Yani bu hak herkesten önce sana aittir. Bana veriyorsan başka buyurdu.'' Adam ''Kabul buyurunuz.'' dedi. Cabir naklediyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem seferde geriye kalır, kalanları sevk eder, terkisine alır ve onlara dua ederdi. Onun en sevmediği şey kibir ve gururdu.'' Şöyle buyururlardı, kalbinde zerre miktar kibir olan cennete giremez. Birisi şöyle dedi, insan elbisesinin güzel olmasını istiyor. Efendimiz cevap verdi, Allah güzeldir, güzelliği sever. Kibir hakkı kabul etmemek, insanları küçük görmektir dediler. Ebu Hureyre'ye radıyallahu anh'dan rübayet edildiğine göre, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Şu insanlar ölmüş baba ve dedeleriyle övünmekten vazgeçsinler. Allah sizden cehalet devrinin kibrini gidermiştir. Artık iki çeşit insan vardır. Allah'tan korkan mümin, azıp sapmış kafir. İnsanların hepsi Adem'dendir. Adem ise topraktan yaratılmıştır. Bu hadis, mana ve lafzıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kibirliler anılınca ne kadar öfkelendiğini gösterir. Eğer insanlar için baba ve dedeleriyle övünmek bir şey ifade etseydi, buna sırayla Kusay bin Abdimenaf, Haşim, Abdülmuttalip, Abdullah'ın oğlu Muhammed'den daha layık bir kimse bulunamazdı. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeniden kurduğu toplumda sanat, mevki, iş, soy, sop bakımlarından iştaklara sahip ancak salih amellerin ve iyi işlerin üstünlük kazandırdığı insanlardan müteşekkil bir heyet görmek istiyordu. Bir seferde ashabıyla beraberken kendileri için yemek hazırlamak istemişler ve aralarında iş bölümü yapmışlardı. Efendimiz de yakacak toplamak üzere kalktılar. Arkadaşları mane olmak istediler, reddetti. Çünkü Allah kendini arkadaşlarından üstün görene gazap ederdi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem büyüklenmekten, hatip geçinmekten ...ve samimiyetsiz parlak sözlerle halkı aldatmaktan da asla hoşlanmazlardı. Buyururlardı ki, ''Bana en sevgili ve kıyamet günü en yakın olanınız, huyca en güzel olanınızdır. İçinizde en sevmediğim ve benden kıyamet günü en uzak olanınız da lüzumsuz ve çok konuşan, lügat parçalayan... Ve kibir sahibi olanınızdır buyurdular. Güzel konuşma sanatını halkın gönül ve hislerine hakim olmak için kullananları da sevmezlerdi. Buyururlardı ki halkın gönlünü çalmak için güzel konuşmayı öğrenenler yok mu? Allah kıyamet günü onlardan ne tevbe ne de fidye kabul eder. Sözde ifrata gidenler mahvolmuşlardır. Efendimiz bu sözü sık sık tekrar ederler. Bütün bunlar onun kolaycı ve mütevazı tabiatından gösteriş, tekellüf ve yapmacık hareketlerden nefret etme huyundan kaynaklanıyordu. Bu kolay davranış haleti içinde sonsuz bir tevazu ve büyük bir edep sahip idi. Halka önce kendisi selam verir, büyük küçük Kimle konuşursa bütünüyle ona yönelir. En sıkıştığı zaman elini karşısındakinden evvel çekmez. Sadaka verdiğinde sadakayı eliyle fakirin avucuna kor. Bir meclise geldiğinde nerede boş yer varsa oraya oturu verirdi. Kendi dostu veya komşusunun haceti için çalışmaktan asla geri durmaz. Çarşıya pazara gider, aldıklarını bizzat taşır ve taşımaya başkasından ben daha layığım derdi. Gerek müdafaa hendeği kazasında gerek Medine Mescidi inşasında bir işçi gibi çalışmaktan çekinmemiş, büyüklenmemişti. Halbuki o müttefik düşman kuvvetlerine karşı koyan İslam ordusunun baş kumandanıydı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tevazuğu giyinişinde ve oturduğu evde kendisini gösterirdi. O, etrafındakiler gibi giyinir, devlet reisi olduğu halde bile bir sıra basit odalarda otururdu. Odalar basık tavanlı, kerpiçle örülmüş, araları hurma dallarıyla bölünmüş, çamurla sıvanmıştı. Kapı yerine deri veya siyah kıl perde konmuştu. Hür, köle, cariye, Fakir, her çağıranın davetine icabet eder, özür dileyenin özrünü hoş görür, elbisesini yamar, ayakkabısını tamir eder, kendi hizmetini kendi yapar, devesine bakar, hizmetçisiyle beraber yemek yer, acizlerin ve sıkıntıda olanların yardımına koşar, işlerini kendisi görürdü. Temiz ruhundan fışkırıp gelen, ve en kâmil temsilcisi olduğu bu tevazu ve kolay davranış onun heybet ve muhabbetinden hiçbir şey eksiltmiyordu. Kendisini şöyle anlatırdı. Onu ilk göreni korku alır fakat görüşüp konuşunca korku yerini sevgiye bırakır dedi. Ashabı ve diğerleriyle karşılıklı münasebetleri Tam bir edep ve eksiksiz bir vakar içinde cereyan ederdi. Kibirli olmamakla beraber edebe riayet edilmemesini hoş görmezdi. Çok kere ashabına kendisine karşı nasıl hitap etmeleri ve davranmaları lazım geldiğini bizzat anlatırdı. Önemsiz bir kimsenin bile davetini kabul etmediği, küçük de olsa hediyeyi reddettiği görülmemiştir. Meclisinde kendisini üstün görerek öne sürmezdi. Küçük de olsa hiçbir kimse onun huzurunda kendisine yönelmediğini, iltifat etmediğini hissetmemişti. Elde ettiği başarıya sevinen birisine rastlayınca elinden tutar, sevincine iştirak ederdi. Uğradığı felaketin kederini çekenlerle ise bütün yardım ve hamiyetiyle beraber olurdu. Yokluk vaktinde bile elindeki yiyeceği başkalarıyla paylaşır, daima çevresindekilerin saadet ve rahatı için çalışır ve düşünürdü. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hayat tarihinde kimseye ihtiyacımız yoktur. Çünkü dünyanın bütün peygamberleri ve kahramanları arasında hayatının her safhası apaçık ortada olan yalnız odur. Biz bugün bile onun hayat tarihini kendisine layık bir şekilde etüt etsek, asabı arasında nasıl yaşıyorduysa öylece onu gönüllerimizde diri buluruz. Aynı şekilde söz ve fiiliyle insanlara verdiği yeni ve şeyi, insanlık alemine getirdiği muazzam inkılabı da kendi büyük şahsiyeti gibi açık ve kamil olarak görürüz. Rüyanın, Örtmediği, kibrin üstünü sıvıyamadığı büyük bir ahlakla süslenmiş, ulvi bir şahsiyettir o. Gece ve gündüz, açıkta ve gizlide, ferahlık ve sıkıntıda, kuvvet ve zaaf halinde, gençliğinde, çarşı ve pazarda, yetişkin çağda peygamberlik ve riyaset tahtında hiç değişmeden... Aynen devam edin. Şahsiyet ve ruh haletidir bu. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eşsiz ahlakıyla tevazu ve toleransı içinde değişme ve tebedül bilmez bir şahsiyetin sahibiydi. Semaya mensup, yerde yaşayan, halka yakın ve onlar tarafından sevilen bir ruhtu. Büyükler büyü, sallallahu aleyhi ve sellem, hayatının her safhasında bugün kendisine en çok muhtaç olduğumuz bir örnektir. İslam'ın içtimai nizamının temeli bu ölçektir. O nizam, insanları İslam kardeşliği çerçevesinde eşit kılmıştır. Bir eşitlik ki, zenginlik, mevki, soy, sop ve ona tesir etmez, kişi ancak Allah'tan korkan, itaatkar bir mümin veya sapmış bir asidir. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan gelmedir ve Adem de topraktandır.